Cenab-ı Hak kulunu cennete almak, cennete girmesini istiyor. Yani cennet hazırlandı, bu dünya infilak edecek. Son insanla beraber, son insan kaderini yaşadıktan sonra bu dünya infilak edecek. Yeni baştan ebedi bir düzen kurulacak. Cenab-ı Hak bu ebedi düzende müminlerin cennete girmesini istiyor. bar Selam'a davet eder, cennete davet eder. Ve cennet de hazırlandı, Cenab-ı Hak hazırladı, kulunu hazırladı. Kulun da bir bedelini ödemesini istiyor. İlk ayet-i Hucurat'ta cenab Allah verosunu önüne geçmeyin buyuruyor. Cenab-ı sınırlar bildiriyor. Ve bu sınırları taşmamamızı istiyor. İbadette, muammelatta, ukubatta bu çerçevenin içinde bir yaşamamızı istiyor. Böyle yaşar dünyada da saadet, ahirette de saadet. Fakat hemen arkasından ikinci ayette de, o da çok ibretli, yaşarken de sallallahu aleyhi ve sellem daha yakından tanımamızı istiyor. Onu kendimiz gibi farz etmemizi istiyor. Bu ayet, eshab Kiram üzerine indi. Hatta sahibi bu ayet indiği zaman dehşete kapıldılar. Aranızda konuştuğunuz gibi Allah Resulü'nün konuşmayın buyuruyor. Akserde amellerini boşa çıkıverir diyor. Yani Allah Resulü'ne karşı nezakette, zarafette, incelikte yaptığı bir hata dolayısıyla amellerini boşa çıkıverir buyuruyor. Cenab-ı Hakk'ın büyük mükafatı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz fakat ona karşı yapılacak en ufak bir nezaketsizliğin yani bir yüksek sesle konuşmanın amellerin boşa çıkıvereceğini bildiriyor Rabbimiz. Yani o kadar bir kritik bir durum. Da yani Bu ayet indiği zaman, bu sure indiği zaman sahibi dehşete kapıldı. Hazreti Ömer Efendi de Ebubekir Efendi çok kısık sesle kendileri duyacak kadar bir sesle konuşmaya başladılar. Hatta gür sesli bir sahabi vardı Efendimizin yanına gelmemeye başladı. Ben gayri ihtiyarı yüksek sesle konuşurum sesimin tınneti öyle Allah Resulü'nü rahatsız ederim diye Efendimiz haber gönder çarptırdı senin bu fıtratında bu bir saygısızlık değildir diye onu tekrar çarptırdı. Ondan sonra gelen de bu bir takva imtihanı olduğunu bildiriyor. Kıyamete kadar ayetin devam eder hükmü. Demek ki bizim de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ne şekilde müdafaa edeceğiz? Ne şekilde koruyacağız? Ne şekilde sünnet seneğinin izinden gideceğiz? Ne kadar her yaptığımız amelde bir duyarlılık içinde olacağız? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yanımızda olsaydı, acaba benim yaptığım bu ameli tasvip eder miydi? hoşuna mı giderdi? Yoksa yüzünün rengi değişir miydi acaba? Yani hep bu duygu içinde olmamız. Ve bunun dışında bulunanlara da bir Bedevi cemaati geldi, çık Muhammed dediler, o şekilde hitap, 70 kişilik bir şey geldi. Cenabı Hak onların bir cahiller olduğunu buyuruyor. Yani onun için Efendimiz anıldığı zaman kalp alemimizin bir rikkat içinde olması, hatta salvat-ı şerife emrediliyor. Hakiki pinti diyor Efendimiz, benim ismim yanımda geçer, bana salvat-ı şerife getirmez. Ve Cenab-ı Hak hep bize ı şerifeyi, hatta namazda bile... Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Cenab-ı Hak seladan sonra, Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hemen Efendimiz'e tekrar bir selam verdik Cenab-ı Teyyat bitince tekrar salavatlar okunuyor. Demek ki sallallahu aleyhi ve sellem, efendim, iç alemimizde taşıyabilmek. O hissiyattan ne kadar taşıyabiliyor? O, o hissiyattan bir e, duygu derinliğine varabilmek. Çünkü Cenab-ı Hak onu bir model olarak bütün bir beşeriyete gönderdi. Yine onun okudukları hocamın son ayetinde de, Üsve-i Hasene bir model şahsiyet, yüksek şahsiyet. Cenab-ı Hak güzel ahlakı onda tecelli ettirdi. En yüce, en azim ahlak üzresin buyuruyor. Yani ahlakın en yücesini, en azimini Allah Resulü'nün şahsında Cenab-ı Hak bütün bir beşeriyete ikram etti. Ve o ahlakı duyabilmek, o ahlakı hissedilmek ve o ahlaklı ahlakları bilmek. O ahlaklı istikamet kazanabilmek. Efendimizin ilk başta beş büyük vasfı var. El-Emin olmak, es-sadık olabilmek. Demek ki bir de bu sıfatlarla mücehez olması zaruri. Sallallahu aleyhi ve sellem daha 40 yaşından evvel, İslam gelmeden evvel bütün Mekke halkı ona el-emin geldi diyorlardı. Es sadık geldi, el-emin gitti diyorlardı. Bazen sıfatları hitap et. Yani en emniyette insan geldi, en sadık insan geldi gitti diyorlardı. İslam geldikten sonra bile hicret edeceği zaman Hazreti Ali radıyallahu çağırdı. Bu emanetleri yerine ver dedi. Emanet eden kimse müşriklerdi. Yani müşrikler bile Allah Resulüne el-emin diyorlardı. Hatta bir gün Ebu Cehil geldi. Bak dedi Muhammed dedi biz seninle beraber Mekke'de büyüdük. Sana dedi el emni sıfatını biz Mekkeliler verdi dedi. Sen hiç yalan söylemedin dedi. İçimizde en doğru insan sendin dedi. Yine dedi sen öylesin yine sana yalancısın demiyoruz dedi. Fakat dedi senin getirdiğini istemiyoruz dedi. Ha. Cenab-ı Hak ayet-i kerime de o zalimler sana yalancısın demiyorlar. Allah'ın ayetlerine yalanlıyorlar buyuruyor. Bir müminin demek ki nasıl gönlümüzde taşıyacağız, nasıl el emin ve es sadık olabilmek. Yine ayet-i kerime de Cenab-ı Hak o kıyamet günü, o dehşetli gün, şiddet günü, ceza günü, mükafat günü, çok zor gün, çetin bir gün, o gün için sadıkların, sıtkının fayda verdiği gündür buyuruyor. Yani sadık olabilme, doğru olabilme, hiçbir e, zor şartlar altında İptilalar karşısında, menfaatler karşısında yamulmamak, eğrilmemek, daima sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o hali i içinde olabilmek. Yani bir İslam vakarı, bir İslam şahsiyeti, bir İslam kimliği vaz edebilmek. El emin olabilir, el olabilmek, es-sadık olabilmek.